753. konu, Hazreti Peygamberin halası Safiye'nin, kardeşi Hamza'nın vefatına sabretmesi, Hazreti Hamza şehit edildiği gün kız kardeşi Safiye onu aramaya çıktı, onun şehit olduğundan henüz haberi yoktu, yolda oğlu Zübeyir ve yeğeni Hazreti Ali ile karşılaştı, Hazreti Ali, halasını uzaktan gördüğünde Zübeyir'e, hadiseyi sen anlat, çünkü o senin annendir, dedi. Ancak Zübeyir bundan kaçınarak, hayır ben söyleyemem, sen söyle, benim annemse senin de halandır, diye karşılık verdi. Safiye onların yanına geldiğinde, Hamza nerede biliyor musunuz, diye sordu. Onlar da bilmediklerini söylediler. Böylece Safiye kardeşini sormak üzere Hazreti Peygamber'e gitti. Halasının geldiğini gören Hazreti Peygamber, Hamza'nın şehit edildiğini duyduğunda onun aklını kaybetmesinden korkuyorum, buyurdular. Sonra da mübarek ellerini yanına gelen halası Safiye'nin göğsüne koyarak dua ettiler. Durumu anlayan Safiye, İna ve İna İlevhi Raşun diyerek ağlamaya başladı. Daha sonra Hazreti Peygamber, müşrikler tarafından paramparça edilmiş olan Hazreti Hamza'nın cesedinin bulunduğu yere gittiler ve eğer kadınlar ağlayıp sızlamayacak olmasalardı ben onu gömmeksizin olduğu gibi bırakırdım. Böylece o kıyamet gününde kuşların kursaklarından ve yırtıcı hayvanların karınlarından haşre getirilirdi buyurdular. Arkasından da şehitlerin getirilmesini emrettiler. 9 şehidin cesedi Hazreti Hamza'nınkinin yanına bırakılıyor. Hazreti Peygamber 7 tekbir getirmek suretiyle onların cenaze namazlarını kılıyordu. Namazdan sonra bu 9 ceset kaldırılıp yerine ondan sonraki 9 ceset konuluyor. Hazreti Hamza'nınkine dokunulmuyordu. Bu şekilde Hazreti Peygamber o gün bütün şehitlerin cenaze namazını kıldılar.